Bence tam ağlama mevsimi. Zihni deh rehlinden her zaman ağlar, Vardım bahresine vavvan bağ ağlar, Sümbüller perişan, güller kan ağlar, Şeyda bülbül terk edeli bu bağ, Zihni. Gönüldeki hüzün, keder, neşe, sevinç, Merhamet, şefkat gibi duyguların coşup bulutlaşması ve gözler yoluyla dışa vurmasıdır gözyaşları. Tasa elem, aşk iştiyak, emel ümit, firak visal, belki bütün bunlardan daha çok da mehafetullah ve mehabetullah ağlatır hisleri hüşyar ve kalp ufkunda ona yar olanları. Diğer ağlamalar insanın cismani ve ruhani tabiatının haritasından fışkırır gelir. Cibillidir, yaygındır, gayri iradidir. Dolayısıyla da sıradan sayılırlar. Temeli iman ve marifete dayanan, muhabbet ve aşk u şevkin tetiklediği ağlamalara gelince, bunlar tamamen Hakk'ı bilmeye, her şeyde onu duymaya miadı meçhul vustat hülyalarıyla oturup kalkmaya ve ona karşı mehafet ve mehabetle tir tir titreyip, sürekli onun huzurunda saygıyla köpürüp durmaya bağlıdır. Sınırlıdır, çok az bahtiyara nasip olmuştur. Ve devamı da, nazarların her şeyde onu okumasına, onu duymasına, onu talep etmesine, onu bilmesine, ve onu söylemesine vabestedir. Bilen alaka duyar. Ruhta alaka derinleştikçe sevgiye dönüşür. Ve zamanla bu sevgi, Önü alınmaz bir aşkı ihtiyaka inkılap eder. Artık böyle biri bir karardır. Gezer çölden çöle ve Leyla der ağlar. Kendi uzaklığına aşmak için sürekli gerilim içindedir. Her zaman onu söyleyen izlere, emarelere yüz sürer durur. Bazen kainat kitabıyla hasbihar eder. Bazen eşya ve hadiseleri onun mesajları gibi okur. Koklar gözlerine sürer. Bazen onun beyanı karşısında rikkate gelir, göz yaşlarıyla soluklanır. Bazen de O'ndan söz eden dellallara takılır kalır ve hep derin bir aşk-ı alaka ile nefes alır verir. Bu, sanatta sanatkarı duyup sezme, karşılaştığı güzelliklerde güzeller güzeline uyanma, O'nu çağrıştıran her şeye kulak verip saygıyla O'nu dinleme ve O'ndan ötürü her nesneye derin bir alaka ve sevgi duyarak hayatını, bir aşk muhabbet dantelası gibi örgülemeye çalışma demektir. Bu derinlikte olmasa da dost ve yakınların firkat ve vuslatları anında da gönüller heyecanla köpürür ve gözler yaşlarla dolar. Dolar ama ötede her ağlamanın kıymeti ahu efkan edenin duygu ve düşünce ufkuna göre değerlendirilir aşiyet ve murakabe duygusuyla işlerini döküp ağlayanlar ya da dertliyim dersen belayı dertten ah eyleme ah edip ağyarı ah ahından ağa ah eyleme mülahazalarıyla içinden yükselen köpük köpük heyecanları sinelerine gömüp yutkunanlar sevgililik kapısının gözü sürmeli sadık bendeleridirler ve sırlarını bir namus bilir onu kendi gözlerinden bile kıskanırlar. Aksine kalpten kopup gelmeyen tekerlüflü ağlama görüntüleri ise göze cefa, gözyaşlarına saygısızlık ve insanları da birer aldatma vesilesidirler. Dolayısıyla da böyle zorlamalı bir ağlama cehdi sadece şeytanı sevindirir ki bu da cehennemleri söndürebilecek bir iksiri riyâ ile kirletip işe yaramaz hale getirmek demektir. Musibet ve belalar karşısında rızasızlığa ve itiraza benzeyen ağlamalar haram. Yarınlar endişesiyle kıvranıp ahu vah etmek bir ruhi maraz. Fevt ettiği şeyler karşısında sızlanıp durmak da boş bir telaş olduğu gibi, gözyaşları adına da bir israftır. Hazreti Yakub'un Yusuf ve Bünyamin'e ağlaması babalık hissi ve şefkattendi. Kim bilir belki de bu yüce nebinin ağlamaları onları gelecek adına medar-ı ümit görmesi veya Allah nezdindeki konumları açısındandı. Eğer böyleyse ki biz öyle olduğunu düşünüyoruz, bu kabil ağlamaların da hiçbir mahsuru olmasa gerek. Buna karşılık Yusuf'un kardeşlerinin babalarının yanında ağlama numarası yapmalarıysa fiili bir yalan ve aldatmaydı ki günü geldiğinde Yusuf onlara Bugün sizi kanıyacak değilim. Ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin diyecekti. Onlar da Yemin olsun ki Allah seni bize üstün kılmıştır. İle ona mukabelede bulunacaklardı Allah için ağlama Ona karşı olan aşkın iniltileridir İçinde hararet olanın gözünde yaş olur Aksine gözleri çöller gibi kupkuru kimselerin içlerinde hayat yoktur Hüzün ve gözyaşı Enbiyanın en önemli vasfıdır Adem Nebi ömür boyu sızlandı durdu Nuh peygamberin ağlamaları ise adeta bir feryad-ı tofanıydı. İnsanlığın iftihar tablosu hep duygularının şiirini gözyaşlarıyla sulukladı. Bu itibarla da ona bir hüzün ve ağlama peygamberi demek yanlış olmasa gerek. O bir gün eğer onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Şayet mağfiret buyurursan, Hiç kuşkusuz, aziz sensin, hakim sensin mealindeki ayetle, Rabbim, o putlar insanlardan çoğunu baştan çıkardı. Bundan böyle kim benim izimce yürürse o bendendir, Kim de isyan ederse sen gafursun, rahimsin manasına gelen beyanı tekrar edip sabaha kadar ağladı. Cibril Allah'ın emriyle bu ağlamanın sebebini Allah'a ulaştırınca da Cenab-ı Hak Ümmetin hakkında seni mahzun etmeyeceğim bir Onun gönlüne su serpip Bu feryad-ı durdurdu O hep hüzün ve tefekkürle oturur kalkar Ve çok defa düşünür sonra da ağlardı Yer yer bir alıp sevindiği olsa da her zaman bir bülbül gibi içini döker ve sızlardı. Bülbül güle konduğu zaman bile çığlık çığlık feryat eder. O adeta ahuzar için yaratılmış gibidir. Kargaların öyle bir derdi yoktur. Saksa sadece yem başında seslerine yükseltirler. Hüzün ve ağlama, hak dostlarının her zamanki hali... Ve gece gündüz inleyip durma da Hakk'a ulaşmanın en kestirme yoludur. Aşığı gözyaşlarından ötürü tan edenler Kendi hamlıklarına mırıldanmış sayılırlar. Hasretle yanan sinelerden bir şey anlamayanlar da Ötede hasret ve hicran içinde sabahlar, akşamlarlar. Kur'an sık sık ciğeri kebap gözleri giryan insanlara dikkat çeker ve her zaman onların örnek alınmasını sadıklar. O ruhun selameti adına, ahiret yurdu hesabına, hak mehafeti ve mehabeti ya da günahların kahrediciliği karşısında ağlayan gözleri takdirlerle yad etmez dedinde, o Rabbaniler, kitaplarında geleceği vaat edilen peygamberi Kur'an'ın soluklarıyla dinlediklerinde, ağlayarak çeneleri üzeri yere kapanır ve içlerinde her an artıp duran bir huşu yaşarlar der ve Allah yolunda dökülen gözyaşlarını ona arz edilmiş bir münacaat armağanı gibi değerlendirir. Allah Celle Celaluhu Meryem Suresinde değişik nebileri özel hususiyet ve Özel faikiyetleriyle bir bir tevclil, takdir ve tahsin ettikten sonra bunların hemen hepsi kendilerine rahmanın ayetleri okununca üç kırıklarla secdeye kapanırlar diyerek konuyu ahu efkan etme fasla müşterekiyle noktalar. Önceki din ve başka kitaplarla ilk tembihini almış olan Mütaqiben son peygamberden son mesajı dinlerken halden hale giren eski mümin, yeni muhkinleri tevcil sadedinde kitabımı bin, onlar peygambere inen Kur'anı dinlediklerinde, ondan anlayıp zevk ettikleri haktan ötürü sen onların gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün şeklinde ferman ederek göz yaşlarının Nezd-i uluhiyetteki önemini ihtar eder. Keza Kur'an Allah yolunda müjahede için gerekli imkana sahip olamadıklarından ve bu konuda kendilerine bir el uzatılamadığından dolayı, habibim, sen onlara size binek olarak verecek bir şey bulamıyorum dediğinde, düşmanla savaşa iştirak edemediklerinden ötürü evlerine gözleri yaşlarla dolu olarak döndüler. Fermanıyla daha başka gözyaşı kahramanlarını nazara verir ve semanın takdirleriyle o kırık kalpleri teselli eder. Ağlamanın Rabbani'lere mahsus bir hal olduğunu hatırlatmanın yanında, hayatı oyun ve eğlence sanıp, ömürlerini gülüp oynamakla geçirenler hakkındaki ikaz ve tembih de yine Kur'an'a ait. Kur'an, Gayrı bunlar kazandıkları onca negatif şeyden ötürü az gülsün ve çok ağlasınlar inşadı ile ağlamanın önemine farklı bir göndermede daha bulunur. Kur'an onlarca ayetle ve farklı üsluplarla hep aynı gerçeği hatırlatır ve bize konumumuza göre bir duruş belirlememizi sadıklar. Kur'an'ın bu ısrarlı tembihleri karşısında onun aydınlık ruh, Mübarek mübelliği de hayatı senin yellerini hep bu çizgide sürdürür. O arkadaşlarına yer yer müjdeler olsun nefsine hakim olana. Müjdeler olsun misafir kabul etme adına evini geniş ve müsait tutana. Müjdeler olsun hataları karşısında gözyaşı dökenlere diyerek adeta üç basamaklı bir miraç yolunu gösterir ve onları kendi ufkuna çağırırdı. Çağırır ve eğer bildiğimi bilseydiniz, Az güler çok ağlardınız ferman ederek, Arkadaşlarının nazarlarını da, Fizik ötesi dünyalardaki ürpertici şeylere çevirirdi. Onlara hep ahuvah edip ağlamayı sadıklar, Ve riya ile kirlenmemiş, Haşiyetle dökülen gözyaşlarının, İlahi azaba karşı bir sütre olabileceğine dikkatlerimizi çeker. İki göz vardır ki, ötede onlara ateş dokunmaz. Biri Allah karşısında haşetle yaş döken göz, diğeri de hudut boylarında ve düşman karşısında aynı sahire diyerek irşatta bulunurdu. Bu mazmunu farklı bir üslupla vurguladığı bir başka münasebetle, memeden çıkan sütün dönüp memeye girmesi nasıl mümkün değildir? Adeti ilahi açısından öyle de, haşetullahla ağlayıp indiyenin de cehenneme girmesi asla söz konusu olamaz der ve göz yaşlarının i ilahi kıymetine vurgu da bulunur. Hele bir de bu ağlayıp sızlama halka kapalı hakkı açık yerlerde gerçekleştirilebiliyorsa. Doğrusu böyle bir şeyi değerlendirecek bir kıstas bilmediğimi itiraf et.